Şehir üstünden Afyon'a doğru Toprak öyle bitip tükenmez Dağlar öyle uzakta Sanki gidenler hiçbir zaman Hiçbir menzile erişmeyecekti Kağnılar yürüyordu Yekpare meşeden tekerlekleriyle ve onlar ayın altında dönen ilk tekerlekti, ilk tekerlekti. Ayın altında üküzler, başka ve çok küçük bir dünyadan gelmişler gibi ufacı, kısacıktılar. Ve pırıltılar vardı hasta kırık boynuzlarında. Ve ayaklarının altından akan toprak, toprak. Ve topraktı Gece aydınlık Ve sıcak Ve kanılarda tahta yataklarında Koyu mavi humbaralar çırıl çıplaktı Ve kadınlar Birbirlerinden gizleyerek bakıyorlardı Ayın altında Geçmiş kafilelerden kalan Öküz ve tekerlek ölülerine Ve kadınlar Bizim kadınlarımız Korkunç ve mübarek elleri İnce küçük çeneleri, kocaman gözleriyle anamız, avradımız, yarimiz. Ve sanki hiç yaşamamış gibi ölen, Ve soframızdaki yeri öküzümüzden sonra gelen, Ve dağlara kaçırıp uğrunda hapis yattığımız, Ve ekinde, tütünde, odunda ve pazardaki, Ve karasabana koşulan, Ve ağalılarda ışıltısında yere saplı pıçakların, Oynak ağır kalçaları ve zilleriyle bizim olan kadınlar. Bizim kadınlarımız şimdi ayın altında kağnıların ve hartuçların peşinde harman yerine kehribar başaklı sap çeker gibi aynı yürek ferahlığı, aynı yorgun alışkanlık içindeydiler ve 15'lik şarap nelinçeliğinde ince Boyunlu çocuklar uyuyordu ve ayın altında kağnılar yürüyordu akşehir üstünden. Afyon Adol. Merhabalar Radyo Havan dinleyicileri. Dinlediğimiz müzikten de anlaşıldığı üzere bu haftaki konumuz ozanlarımız... ...büyük duruşuyla, devrimci karakteriyle sesini gür sesinden de tanıdığımız ruhusu işleyeceğiz. Evet ben de merhabalar diyeyim. Herkese kolay gelsin. Eczaneleri başında bizi dinleyen veya her nerede olurlarsa artık... ...bizi dinleyen tüm arkadaşlarımıza... Merhabalar diyorum. Güzel bir program olmasını diliyorum. Evet. Niçin bunu seçtik hocam? Önce onu anlatalım. Yani kadınlarımızla niçin girdik? Ee, aslında 11 Ekim yani şimdi programımızın yayında olduğu gün. Dünyada ilk defa kız çocukları günü ilan edildi. Birleşmiş Milletler nüfus fonu girişimiyle. Burada kız çocuklarının özelliği hani biraz bahsetmek de gerekir ülkemizdeki genç gelinler, çocuk gelinlerinden evet. dolayı niçin olduğuna dair. Burada emeğin girmediği ve artı değer kazandırmadığı yani istihdamlı olmadığı ekonomiler, paranın el değiştirmesine dayalı hayali rakamlarla şişirilmiş pembe ekonomilerdir. Uluslararası kalkınmışlığın ölçütü ise canlı ekonominin can yanında canlı sosyal yaşam yani bunlar kültürel, sanatsal aktiviteler ve bilime katkıyla bakılır. Dolayısıyla 18 yaş altı çocukların evlendirdiği ülkelerin başında %46 ile Bengaldeş geliyor. Türkiye'de Türkiye de... Birinci alamamış mı? Yok alamamışız Çünkü... maalesef ama her 7 kız çocuktan biri 18 yaş altında evlendirildiği için bu Neyse. konuda da Gürcistan'dan sonra da ikinciyiz biz. Neyse. Yani Dör, Avrupa'da da. 4 4'ten sonra e, belki 1'e gireriz. Roy Su Usta'nın kadınlarımızı seçmemizdeki gaye Nazım'ın o güzel şiirini, hı hı. kadınlarımızın önemini e, aslında... Ee, o kadar süre kurtuluş savaşından sonra geçen süre içerisinde de e, o kadar değişme ekonomik gelişmeler olmasına rağmen hangi aşamada olduğumuzu vurgulamak açısından da önemliydi. Ee, bence bunu da e, gör... sesinden dinlettik. Rohisun'un güzel de oldu bence. Sağ ol Suatçım. Teşekkür ederiz. Bence de. Bir de bu hafta içerisinde kaybettiğimiz yine bizim e, programımızla hani ozanlarımız olmasa bile müzik eee diyebileceğimiz diyelim, evet. evet Halil Karaduman'ın eee kanun sanatçısı olarak e, 9 Ekim'de kaybettiğimiz onun da sonsuzluğa yol, yolladığımız bir sanatçımızdı. Evet, saygı, Bu da tabii niçin önemli? Ve Zeki Müren, Bülent Ersoy, Müzehher Senar, eee benim bilebildiğim kadarıyla İbrahim Tatlıses, Sezen Aksu ve hatta Zülfü Livaneli'nin e, orkestralarında yer alıp e, son e, şeyinde de Almanya'daki konser ziyafetinin konserinden dönerken kalp krizi geçirdi. O da önemli bir sanatçıydı. Belki genç arkadaşımız bilmezler. Fakta olduğu için çok bilinmiyor. Bilinmez. Bir tözlerini malum. Eserleri var, güzel kazandığı instrumentaller parçalar da var. Biz Rui dönersek hocam, aslında hani Rui Sun'un da dünyadaki değerimci hareketi sanatçı açısından duruşuyla beraber. Onun dünyadaki örneklerine baktığımız zaman Caguara'da ne tesadüf ki 29 e, Eylül'de Ruiz'i kaybettik ama Caguara'yı e, da aynı mi 9 e, <gülüyor> Ekim'de yani bizim e, Eylül ayı, devrimcileri, devrimcileri Aynen yani öyle galiba. oldu. Onun için de önemli bir kişi. Bunların birbirine örtüşmesi açısından da birisinin tıp doktor olup e, hem mesleğimizle de alakalı olduğu için dünyadaki dünya düzeyini değiştirmek adına e, mesleğini de hem kullanarak hem de devrimci harekette <gülüyor> de kullanarak. E, Boli, de doğmasına rağmen Boli da öldürülüyor. E, Ruhusu da Türkler'de de haksızlığı ve gerçekten evet. de dik duruşunu sergilediğini görüyoruz. Evet, kesin, evet kesinlikle yani sadece o bir işte solist ve icracı olmamış biraz sonra da zaten detaylı konuşacağız. Hı hı. O devrimci duruşuyla, devrimci sanatçı duruşuyla çok büyük bir örnek olmuş ve arkasından çok, çok büyük kitleleri etkilemiş, sürüklemiş hatta ilk... 1980 Eylül'ünden sonraki ilk bir araya geliş olarak gösteriliyor onun cenazesi. Evet, Onlardan doğru, da bahsederiz. Bahsedelim. Bence bir şey yapalım Celal abi şöyle ufak bir biyografisinden bahsedelim kimdir. Buyurun hocam nerede? sizden dinleyelim. Hı -hı. Ben bildiğim kadarıyla şöyle toparlayayım. Asıl adı Mehmet. Ruhi asıl adı Mehmet. Hı -hı. 1912 yılında Van'da doğuyor. Memur çalışan bir babanın oğludur ve sanıyorum tayin için Van'a geliyorlar. Ama şöyle de bir rivayet var ki bunu oğlu söylüyor. Yani Ermeni asıllı olabileceği e, açısından e, genç yaşlarda babasını ve kısa zaman sonra da annesini kaybeder Rohiso. Dolayısıyla bir ailenin yanına verilir. Orada büyür işte 10 yaşına kadar sanıyorum. Evet. Ondan sonra da yetimhaneye gider. İşte bu 1915-14 lira yani Birinci bir Dünya Savaşı'nın evet. olduğu zamanlara denk geliyor ki zaten... O dönemleri düşünürsek... ...Türkiye'nin, Anadolu'nun halini... Hı -hı. ...şöyle bir işler acısı... ...çok dağınık, yoksulluk, da var, yoksulluk tabii, savaş seferberlik... Da ...savaş yok... ...çok kötü bir durumda... Ee, ...ve Öksüzler Yurdu'nda... ...büyüyor Ruhi Su... Ee, ...oradan sonra... ...müzikle çok iç iç olmasına rağmen... ...keman çalmasını bilmesini... ...öğrenmesine rağmen... E, ...şeye gitmek istiyor... ...Muziki Muallim Mektebi denilen... ...yani müzik yetiştiren öğretmen... Zamanlar, evet hadi ...okuluna hadi. gitmek istiyor ama... ...onu şeye yolluyorlar. Askeri bir okula zannediyorum. Askeri okula zannediyorum yolluyorlar. Biraz. İstemediği Hı -hı. halde askeri okula yolluyorlar. Orada sonra o ne yapıyor ediyor... ...oradan çıkışını alıyor, kurtuluyor... ...ve bir şekilde yine yolunu buluyor... ...ve e, musiki, muallim mektebine gidiyor. Bir türkü arası mı geldi? Ne çabuk. Bu beş dakika çabuk geliyor. Hı -hı. O zaman şöyle yapalım... E, ...Erdem'in sazından, benim de sesimden... ...ilk türküyü dinletelim, ne gelsin? Sen seç... <gülüyor> Şunları söyleyelim. Hangisini söyleyelim? Vallahi Siz şimdi, siz ben, bence ben size şimdi... bırakayım hocam. Yani bu konuda Tamam. <gülüyor> drama köprüsü <gelsin. gülüyor> Tamam. Ha, Ruhu suyu deyince işte köprüsü, akla gelen ilk şarkılardan evet. O gelsin. Tamam, deneyelim. Bir tas içilmez, soğuktur sularda Hasan bir tas içilmez. Ana geçilir be Hasan, yar dan geçilmez Hasan. Yardan geçilmez At Martini devre alsan Dağlar inlesin Rama mahpusunda Hasan Dostlar dinlesin At martini devre hasan, dağlar inlesin. Drama mahpusunda hasan, dostlar dinlesin. yarın daha koyu Sağlık hocam. Teşekkür ederim. Ruizu'dan bir şey daha dinlemiş olduk. Sağ olun. Olduk. Drama çok sevdiğim Burada şimdi size anlatırken hemen aklıma geldi. Şu anda güncelliği yaşaması açısından da önemli. Hı hı. Dünyadaki savaşın ne kadar kötü olduğu ile ilgili. Çünkü dünyadaki Ruizu'nun yaşadığı Birinci Dünya Savaşı döneminde yoksulluk ailesini kaybediyor. İşte çocuğu anlattığınız gibi çocuğu başka akrabasının olmaması da o ilginç oluyor. O Etmesi, ama tabii, tabii şey de önemli, günümüze tabii. de güncelleştirmek adına söylüyorum. Şu Hı -hı. anda biliyorsunuz komşularımızla sıcak bir evet, durum yaşıyoruz. Umarım evet. bizim tabii gönlümüzden geçen komşularımızla ama... ilişkilerimizin düzelmesi kesinlikle savaşta olmaması. Çünkü evet. daha önce bir programda da söylemiştik. Böyle çok yakın komşularımızdaki olan sıcak bir iletişim bile bizim Türkçe, Kürtçe ve Arapça... E, ...ağıtlarımızın çoğalacağını... ...tam tersi... ...zaferçılıkları atacak olanların da İngilizce ve İbranice... olacağını bilincinde olarak... ...biz savaş istemiyoruz. i̇stemiyoruz yani evet. kesinlikle... E, ...bunun çünkü yaşanmış örnekleri var... ...bizim gibi e, gelişmekte olan ülkelerde... ...ya da az gelişmiş olan ülkelerin... ...bunun sıkıntısını çok çektiler. Evet. Yani geçmişe dönük ...niye buradan da bunu söylemek istiyorum... Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra... ...Kurtuluş Savaşı başladığı dönemde de... ...bakın e, ne kadar önemli ki... ...Mustafa Kemal gibi bir lider çıkıyor... ...Kurtuluş Savaşı'nı başlatıyor... Evet. ...ve o Kurtuluş Savaşı'ndan... E, ...Sakaya Savaşı'ndan sonra... ...1922 yılında... Mudanya Mütarekesi yapılırken... Hı hı. E, ...sonra bu Lozan için elimizi kuvvetlendiren... ...bir neden oluyor. Yani onun tarihi de e, bizim güncelliğimiz açımızdan... Hı hı. ...Ekim ayı açısından hı hı. da önemli. E, çünkü... Bakılıyor 11 Ekim 1922'de Mudanya Askeri Sözleşmesi imzalanıyor. Bu Ekim ayının özelliğinde yine hani kurtuluş, savaş ve barış anlamındaki sözleri söylerken hı hı. 6 Ekim düşman işgalinden kurtuluşu İstanbul için de önemli. Evet, önemli. Ee, Ruhusu da sanatçımız da biliyorsunuz Nazım'dan Kuvayi Milliye Destanı'nı İmperyalizmi. Evet. Yani, evet önemli olduğu için de ben onu da önemsiyorum. Evet. Yani bir takım şeyleri de. Hatta Nazım'ın türküleri anlatırken bir şeyi var, bir şiiri var. İsterseniz ufak bir şekilde ben tabii, onu paylaşmak tabii, tabii. isterim. Artık Erdem'in bağlamasından olmadan dua işlemi yapmaya çalışayım. İnsanların türküleri kendilerinden güzel, kendilerinden umutlu, kendilerinden kederli. Daha uzun ömürlü kendilerinden. Sevdim insanlardan çok türkülerini. İnsansız yaşayabildim, türküsüz hiçbir zaman. Hiçbir zaman beni aldatmadı türkülerde. Türküleri anladım hangi dilde söylenirse söylensin. Bu dünyada yiyip içtiklerimin, gezip tozduklarımın, görüp işittiklerimin, dokunduklarımın, anladıklarımın hiçbiri, hiçbiri beni bahtiyar etmedi türküler kadar Nazım'dan. Evet. Yani bizim programımızda da uyumlu olacağını düşündüğüm için de bu güzel. şiirini paylaşmak i̇ki istedim. İki değerli ustaya değil mi? Hem evet aynen birleştiren ruhi, iki... bir şey. Onlar da çok güzel bütünleşileri aslında Ruhi Su'dan ve onun gibi işte sisteme karşı duran, baş kaldıran, eleştiren ozanlarımızın yazdığı şiirleri bestelemiş. Ki önemli bir vurdu. Nazım Hikmet de onlardan Aynı, birisi. Dadaloğlu Türk... gibi. Çok özür dilerim. Estağfurullah hocam. Pir Sultan Abdal gibi, onun gibi pek çok ozanımızın da bestesini yapmış, önemli bu. Ozanlarımızı hani Rui Ozan yanı nasıldır diye konuşma gerekiyor çünkü Ozan deyince hani farklı işte, Karacığo olan gibi işte aşk ile çalıştığı değil ama değil ama hı. bunun bizim açımızdan gerçekten Rui hem Kurtuluş Savaşı'ndan sonraki ilk best bes, şiirleri Nazım'ın şiirlerini hı hı. bestelemesi ve duruşu ile ilgili önemli bir karakter olduğu evet. için önemli de üstelik. O zamanlar opera sanatçılarının Türklere bakış açısı falan çok böyle Hani ben şimdi bunu burada radyoda Oradan söylemek istemiyorum. Orada devam ediyor mu biz? Evet. Opera Hı -hı. sanatçılı durumuna bir gelelim istersen. Olur e, çünkü, daha da iyi olur, Çünkü olur. müzik öğretmenliği kendisini kesmeyecek ruhi suyu bir dönem e, Hasan olan köy enstitünde müzik öğretmenliği yapıyor ilk görev yerleri. Orada birkaç sene çalıştıktan sonra e, şanda kendisini geliştirmek istiyor yani sesiyle Sesi bir şeyler yapmak istiyor insanlar ulaşmak istediğini söylüyor. Daha sonraki konuşmalarında da zaten bunu göreceğiz. Halka inmedikten sonra o sanat sanat değildir diyor. Kendini ifade edemedikten sonra diyor. Ki o şeyden dolayı, ihtiyaçtan dolayı bence şan dersi, şan bölümüne giriyor Konservatuvarın ayrıyeten Yani müzik öğretmeni olmuş aslında. Hı hı. Batı müziği eğitimi de almış. Batı müziğini çok iyi biliyor. Türk müziğini de biliyor ve sentez ediyor. Ve türküleri şan tarzında, arya tarzında okuyor. Bizim arya dediğimiz tarz okuyor. Şan bölümünde bitiriyor. Ve e, hatta 30 yaşında giriyor yani o kadar hani idealist, e, pes etmeyen bir insan. 30 yaşında şana giriyor, öğrencilik yapıyor. Ve 10 yıl e, şeyde devlet opera sanatçılığında çalışıyor orada. Ama maalesef ki artık işte o dünyaya bakış açısı, sanatçı kişiliği duruşu artık e, ters gidiyor sistemle. Ve ondan sonra işinden oluyor. O da işte okuduğu bir takım... ...bir yerlerde söylediği türkülerden dolayı... ...eleştirel türkülerden dolayı... ...işinden oluyor... ...ve ondan sonrası bence çok daha vahim... ...diyelim... ...devamını bir türkü arasından sonra getirelim... Evet, ...dinleyelim hocam... ...bir türkü güzel yine bir e, Muğla Zeybe diye geçer... ...deniz üstü köpürür... ...heyecanlı... ...güzel bir türkü evet... Sazınıza sağlık. Erdem'in de sazına sağlık Siz tekrar. E, şimdi biraz önce bahsettiğiniz gibi... E, ...orada e, siyasi duruşunun önemli ve onun cezası... ona göre cezalandırıldı sözde e, sistem tarafından. Üstelik söylediği e, türkü vardı esasında. O türkü nedeniyle <gülüyor> cezalandırıldığını biliyorum. Evet. Serdar'ın, e, aşık Serdar'ın halimiz böyle ne olacak... ...kısa çöp, uzundan hakkın alacak türküsü vardı. E, evet. Ben... Hani o türküyü de aslında hani hep dinlediğimiz bilinen eserlerden bir tanesidir. Hı -hı. Orada da çok gayet normal bir türküydü ama ne hikmetse dediğiniz gibi e, o dönemde bu türkü yüzünden radyodaki işine son verildi. Hı -hı. Umarım biz bu türküleri çaldığımız için bizim radyodaki <gülüyor> görevimize <gülüyor> son <veriler> vermezler <gülüyor> diye söylüyorum. Evet e, barışın e, önemli olduğunu düşünüyorum hocam. Geç e, Hem savaş neden istemiyoruz işte ruhi duruşu. E, niçin işte e, savaşa karşı ve özgürlüğü daha çok öne çıkardığını ama türküleri de çok seviyor. Türküyü sevdirmek için de opera ve şans sanatçısında anlattığınız gibi e, sonuçta e, kendi tarzından türküleri sevdirecek bizim entel dediğimiz yani daha çok türkü işte halk ağzıyla söylelerini falan deniliyor ama hı hı. entel denilen kesimlere ve inanılmaz boyuttaki kesimlere türküleri sevdiriyor. Onlarla ilgili yine ruhsunun çok. Güzel bir türkü yorumu var. Hı hı. Diyor ki türküler yaşayan bir varlık gibi daima yeni zamanları yeni zamanların dehşetlerine uyarak uygulayarak hayatlarını sürdürürler. Hı. Yani e, klasik anlamda da herkes değişkenliği evet. anlatmaya Güncede çalışıyor. Kesinlikle evet, önemli bir şeyi. Bir de e, gerçekten hani biz hep deriz barış barış. Barış insanların özgürce yaşayabilmesi, konuşabilmesi, sevebilmesi ve deledikleri yer özgürce gidip gelebilmesi için temel şart anlamına gelen evrensel bir sözcük. Bazı sözcükler var yaşınız, kökeniz, inançlarınız ne olursa olsun telaffuz etmeden bile tüylerinizi ürpertir. İşte barış da bu sözcüklerden birisi. Barış sözcüğün özgürlüğün temel şartı anlamında azat sözcüğü ile aynı anlama gelir. Azat Türkçe'de, Kürtçe'de. Ermenice'de ve Farsça'da kullanılan ortak bir kelimedir ve özgürlük anlamına gelir. Bazı sözcükler karşısında sonsuz duygulanırsınız, gözlerinizi yaşarır, çocuk gibi hayranlık duyarsınız. Barış sözcüğü de bunlardan biridir. Evet. Onun için de e, kesinlikle barış türküleri söylemeye, özellikle türkü söylemeye devam edeceğiz. Ruhi devam edelim. Evet, devam edelim. Ee, şimdi... Hayatından mı devam edelim yoksa kendini ifade, dışını, i̇fade dışından kendini devam edelim hocam. Kendini şöyle ifade ediyor. Daha doğrusu sanatını ve türkülere bakışını ben direkt onun kendi anlatımıyla e, onu yansıtıyım Direkt anlatayım. Türkü söylemek benim için bir aşk halidir diyor. Hı. En güzel aşklarımı türkü söylerken yaşadım. Ne onlar beni aldattı ne de ben onları. Türkü söyledikçe yeşeriyor, çiçekleniyorum. Ben yalnız türkü söylemiyorum ki. Bu söylediğim türkülerle aynı zamanda çağdaş Türk toplumunun... ...litlerini söylüyorum. İşte burada hani... ...batıyla doğuyu sentezlediğini de görüyoruz. Evet. Yani batı... Batı eğitimini alıyor. E, lit dediği de işte batıda olan o şarkılar... ...türküleri aynı tarzda... ...yani demin dediğiniz gibi... ...sadece sırf batı dinleyen insana da dinletiyor aslında. Oradaki işte Arya tarzında... ...allı turnama dinleyince... ...farklı geliyor insanlara. Üst kesim, elit kesim ya da aydın kesim dediğimiz evet. kesme... Ben diyor türkü söylerken sazım ne benimle yarışır ne de türkülerle. Bize yalnızca eşlik eder, bizi tam tamamlar. Halkımızın büyük ustalarından da saz böyle saygılı bir uyum içindedir. Bu açıdan bakınca türküleri bir besteci gibi ele aldığım daha yanlışılır diyor ve orada işte Mevlana'dan Nazım'dan Melih Yedite, işte Hasan Dağı'ndaki besteci durumuna nasıl bestelediğini, o ruh halini anlatıyor ve e, benim için diyor kimisi diyor icracı der, kimisi yorumcu der. ...bana diyor. Hani biraz da... Hı hı, evet. e, küçümsediklerini de... de ...yani bana sanatçı demezler... ...diyor. Bunun da şöyle altını çiziyor. Sanatta yorumsuz... ...icra olmaz. Gerçekten e ben de... ...buna katılıyorum. Şimdi... E, Sabahattin Akkiraz beste yapmıyor diye... ...sanatçı değil mi? Değil mi? İki, Onun gibi sesler ki... Önemli. Türküleri, ...çok önemli sesler. Bu türküleri... ...bu insanların sesiyle duyuyoruz. Duymadığımız... ...pek çok türküyü ve onlara... ...onlar bence... ...kan oluyor, damar oluyor. Yani... Bu, giydiriyorlar. O elbiseyi giyiyorlar ve biz öyle tanıyoruz. Hayat veriyorlar. Ki aşık Mahsuni de mesela e, ruhi içinde önemli bir Tabii şeydi, güzel Çok diye güzel şeyler söylemiştir Evet. Değerimci duruşuyla dahil. İşte en son şöyle diyor. Bir işi diyor geliştiriyor ve ileri götürüyorsa ister besteci ister icracı olsun. İkisi de kalıcıdır. Yani sanatçıdır aslında. Kendine ait bir tarzı, bir yorumu varsa ve kalıcılığı varsa biz Kesinlikle. yıllardır ruhi suyu Dinliyoruz. Dinliyoruz. Renkli seviyoruz dinliyoruz. ve bir tarzı var. O zaman tartışmasız çok büyük bir ustadır, sanatçıdır. Diyoruz. Diyoruz, evet. Ve onun kendi ağzıyla ezgili yürekten bir kuble mi derler artık? Evet. evet. Öyle okuyalım mı? Rica edelim hocam. Tamam. Hangi taşı kaldırsam, anamla babam. Hangi dala uzansam, hısım akrabam. Ne güzel bir dünya bu. İyi ki geldim. Süt dolu bir torbayla şöylece geldim. Kime elimi verdimse, döndürüp yüzümü baktımsa, kısmet kapıyı çaldı, kör pınarası geldi. Ben şakayıp durdukça öyle gülün kokusu geldi. Bebesi olmayana, bunalıp da kalmışa, acılarla yüklü dargın yüreklere yetiştim de geldim. İyi ki geldim. Hoş geldin. Diyor. Gerçekten <gülüyor> iyi ki gelmiş. İyi ki gelmiş. İyi ki tanımışız. Gelmiş. Zamanımız oldu. Hemen arkasını da güzel bir türkü. Hemen. Yine Ege'den güzel Yen bir Zeybek. Bilmem evet. beğenecek misiniz? Ee, evlerinin önümersin. Güzel Hadi bir bakalım. anonim türküyü seslendirmiştir. Radyo dinleyicilerine gönderdim bunu. Evet. Alhançeri Kadınım Dur ben öleyim Ah kapınızda bir danem kur Alhançeri Kadınım buru Ben öleyim Ah kapınızda Ağzınıza sağlık tekrar. Hı, güzel. Koro'da da söylemiştik. Söylemiştik evet Çok keşke güzel bizim e, konserlerimize gelmeyen arkadaşlarımıza buradan duyurulur. Neler kaçırdıklarını e, görsünler. E, şeyin duyurusunu tekrar yapalım mı? Laf açılmışken yapalım, bu cumartesi yapalım. eczacılarımızın ve Aslında, yakınlarının evet hocam. hepsini bekliyoruz cumartesi günü. Biraz da sistem edelim mi? Sistem etmeyelim de evet, hadi etmeyelim. bunu öyle yapalım. İlk çağrımız olduğu için e, bu dönem 2013-2012-2013 e, dönemi Türk Halk Müziği Topluluğu. Ee, çalışmalarına başlayacak. 3 yılımız olacak. İstanbul Ezayi Odasının e, sitesinde de var. var evet. Yani özellikle ana sayfaya koydurduk. 13 Ekim Cumartesi saat 13:30'da Galatasaray Kültür Merkezinde Aslan hmm, denilen iş, merkezi. iş merkezinde kat 5'te e, toplanacağız. İlk toplantımız tanışma olacak. Yeni katılan arkadaşlarımızla özellikle bekliyoruz bizi radyomuzu dinleyenleri de. Bu önümüzdeki dönemde hem sevgili Can da üç 3 senedir yol aldığımız üzere başarılı bir çalışmalar yapıyoruz. Evet, Umarım beraber. yeni katılan arkadaşlarımıza da bunu birlikte paylaşırız. Daha güzel olacak inancındayız Hı. giderek çoğalarak olarak değil mi? Evet. Ben yine Ruiz'un özellikle hani çalışma anlamında hocam mesela hani siz onun eserlerinin Hı -hı. sıralamasını ya da çalışma şeylerini anlatırsanız daha çok Hı -hı. memnun olurum çünkü ben hani Alevi Değişler'ini... ...Pir Sultan'ı, Şatay'ı falan yorumladığını biliyorum ama... ...Nazım Hikmet şiirlerinden dolayı evet. çok tanındığını biliyorum. Şimdi Şöyle bir genel bir değerlendirme yapalım geniş mı? Geniş bir yelpazede aslında... E, ...türkülerin ve türkülerin konuları. E, ben üniversite yıllarımda... ...o zaman kasetler vardı tabii ki ve... E, ...kasetlerinin hepsini, bütün serisini almıştım. Şöyle kocaman bir kütüphanemin hı hı. yarısı doluydu. Şimdi maalesef ki kaset çok dinlenmediği için bir şeye Kaldırdım onları ama Arşivime, ama onlar arşivime dokundurtmuyorum Kesinlikle kimseye de vermiyorum Birkaç tanesini almış arkadaşlar Sümeyra ile beraber ikisinin olduğu gibi Bütün arşiv vardır ben de çok da severim Arada bir de dinlerim Şimdi artık indiriyoruz gerçi de CD'lerden ya da internetten teknoloji. dinliyoruz Ama kasetlerin tadı Ve kalitesi gerçekten apayrı Oradan da çoğunu hatırlıyorum Ve bakıyorum şöyle bir işte kahramanlık türküleri ondan sonra... ...kahramanlık dediğimiz Zeybekler... ...hepsine zaten başlıklar vermiş tek tek saymayacağım... Hı hı. ...Zeybekler var... ...ondan sonra ozanlarımıza ait olanlar var... ...Yunus Emre'ler, Pir, hı hı, Sultanlar. Pir Sultanlar... ...demin bahsettiğimiz gibi... ...işte Köroğlu'lar, Dadalıoğlu'lar... ...hep bunları ayrı ayrı albüm başlığı adı altında... ...Pir Sultan'dan diyor mesela... ...Levni'ye diyor... ...oradaki bütün semahları değişleri topluyor... ...Yunus Emre'nin bütün semahlarının... ...hepsi bunların evet. bir albüm ismi, ismi aslında... ...Mesela bir ozan ayırıyor ve Yunus Emre mesela var. Yunus Emre ile ilgili bütün bir albüm eserler ona. bir evet. albüm yapmış. Bu şekilde gidiyor. E bir de siyasi, daha siyasi içerikli özgün besteler var. İşte Nazım'ın mesela şiirlerini, şiirlerini beslemiş. Kuvay Milliye'de eserler evet. zaten baş başına gibi. üç, üç o, şey falan O tarzda falan var. çalışmaları var. Bir de beğendiği, kendisinin işte Anadolu'dan seçtiği anonim eserleri... ...demin i̇şte okuduğum gibi, Evlerinin Önü Mersin gibi, Bir Çift Turna Gördüm gibi... ...eşik bölgelerden, anonim eserleri de... Turnam gibi çok güzel... E, ...o Davudi, Baspariton sesiyle... ...çok güzel yorumlamış, çok ben lezzet Kendine alırım... ...tad alırım, çok da, güzeldir. Tabii. Böyle, geniş bir yelpazede seyrediyor yani. Bir de şeyde... ...hani bilmiyorum, tabi Baspariton sesi var dedim ama... Hı hı. ...hani o tür sanatçıların... ...seslerini korumak için... ...özel bir şey yapıyorlar mı? Sanki... ...onunla ilgili bir anekdot var... Evet. E, Su sesini korumadaki hassasiyeti hakkında... Çok anlatı var ama bunlardan bir tanesi kendi sesine zarar verir diye kuru yemiş hı hı hı. ve genellikle çamaşır suyundan da uzak durmuş. Tabii, kuru yemiş yemezmiş. Yani bundan niye böyle diye sordukları zamandan niçin bu kadar çok hassas davranıyorsun diye. Ben demiş hem beni dinleyenlere hem de sanat olan saygından tabii, tabii, dolayı kesinlikle. diyormuş. Ama hani... O kendi belki bulduğu bir formül. Tıp ben var mıdır yok mudur bilemiyorum ama çok ilginç. zaten kimyasalların zararı tartışılmaz tamam, o, bir onu, kere yani. Evet, hani ondan, ondan mutlaka uzak alkol, durması sigara lazım. sigara falan değil ha -ha. de mesela. E, kuruyemişlerde yemişlerde de işte toz biriktiği için üstlerinde çekirdek falan aslında gerçekten yapışıyor boğaza Mikrop alabilir artı çok tahriş değişikti. edebilir. Hı -hı, e, doğru, doğru aslında yani. Biz de aynı şeyleri söylüyoruz öğrencilerimize. Özellikle de bağırmak mesela. ...gerçekten çok etkiliyor. Uzun süreli konuşmak, konuşmak. bağırmak... ...yüksek tonda konuşmak... E, ısı, ...ani ısı değişiklikleri... ...burada da hemen dipnop... <gülüyor> ...ses sağlığımızla ilgili bir iki şey söylemiş olduk. Bir de şey konuştunuz ya hocam... ...hani e, Sümeyra Çakır'dan... ...biraz ondan bahsedelim da değinelim. mi? Sümeyra yani... da yine onun yetiştirdiği... E, ...Dostlar Korosu'nda yetişmiş... ...Dostlar Korosu'ndan da yine... ...bahsetmedik, onu da atladık ama... ...1975'te sanıyorum... ...Beyoğlu'nda merkezi hala da devam ediyor kuruculuğunu üstlendi Ruhisun'un. Evet. Kuruculuğunu üstlendi ve Türkü sevenlerin orada buluştuğu çok büyük işte çok sayıda insanların bir araya gelerek e, koroyu oluşturduğu, türküleri söylediği biliniyor hala dostlar da. Korusu, evet, dostlar, hala devam ediyor. ediyor. Sümehra Çakır da orada yetişmiş. Ee, ona işte bir abi kardeş gibi güzel bir şey olmuş aralarında diyalog olmuş. E, aynı o tarzda sanki hani dinlemiş olsanız Ruhisun'un erkek versiyonu dersiniz yani. Çünkü çok etkilenmiş yine güçlü bir sesi var. Çok hoş bir soprano o da e, Sümeyra Çakır'da önemli bir ses. O da şan eğitimi tabi Tabii tabii, eğitim tabii şan eğitimi sürüye. almış ki Ruhusu'dan dediğim gibi çok... Ki yurt dışı e, konserlerinde falan çok ortak şeyler var. Tabii tabii beraber var. söylüyorlar esra, düetleri esra. var. Hı -hı. İşte biraz sonra söyleyeceğiz bu bir çift duruna gördüğümü. Mesela ben hep kulaklarımda Sümeyra'nın Sümeyra sesi de. vardır. Evet. Onu da birazdan dinleyelim mi? Yoksa şimdi mi dinleyelim? Şimdi dinleyelim bence. Dinleyelim hocam. Dinleyelim. Hazır zaman. Gelmişken, gelmişken dinleyelim. dinleyelim. Evet. Bir çift duruna gördüm ve arkasına da burçak tarlasını bağlayalım bence. Çok da zaman kaybolmaz. Arda. Yazı var ezanda sesi değil yar yar burçak yası var bakın şu diyosun kaç tarlası var amanda kızlar ne zorymiş burçak yolması burçak tarlasında yar yar gelin olması eydir mefesini yar yar gal giderim evini başına yar yar ihar giderim Mefesini yar yar kalkar giderim Evini başına yar yar yıkar da giderim Sabahtan kalktım da Pişirdim Sütünde kaymağını Yer yer yere taşırdım Sütün kaymağını Yer yer yere daşırdım Burçak tarlasında Aklım şaşırdım Aman kızlar ne zor imiş Burçak yolması Burçak tarlasında Yer yer gelin olması Eydirme Pesini yar yar kalhar gider. Evini başına yar yar iharda giderim. Edir mefesini yar yar galhare giderim. Evini başına yar yar iharda giderim. Ağzınıza sağlık hocam. Evet, Sümeyra'dan bahsetmiştiniz. Kaldığımız yerden evet. devam edelim. Oradan devam edebilir miyiz? Kazandığı seslerde ben yani, güncelleri de biliyorum. Da acaba yani, Hı -hı. bilinenler bunlar. Hı -hı. Hı -hı. Hasan Yükselir dediniz ama. Yeni, yeni onun, seslerde Hasan Yüksel Ruhusu'yu. olmuş mudur? Ruhusu'nun da... evet yeni seslerinden Hı -hı. Ruhusu tarzında söyleyen isimleri de Hı -hı. kazandırdığı isim. O evet. da yani Sümeyla'dan sonraki olan diyorsunuz. evet dostlar korosundan. Biraz oraya girelim Yani aslında evet. Ruhusu'nun hani o döneminde Çok... bilinmeyen yöndenini çalıştırmış. Şimdi hani dedik ya devlet opera sanatçısıydı. Hı -hı. E, ondan sonra işte bu e, söylediği eserlerden dolayı maalesef. ...atıldı, işinden oldu. Yani devlet sanatçılığından artık yapamaz oldu ve e, o dönemde yine dil ve tarih coğrafya fakültesinde büyük bir koro oluşturuyor. Yani çalışmaları da devam ediyor aynı zamanda. Hmm. Türkü programları yapıyor. İşte o türkü programların birinde o dediğiniz Serdar'ın türküsü yüzünden işine son veriliyor. Gittikçe alanı daralıyor gittiği yerlerde. Özellikle de devlet kurumuysa iş vermemeye başlıyorlar. Program yapamamaya başlıyor. O kadar çok... ...emeği olmasına rağmen... ...çünkü sadece icracı değil... ...aynı zamanda öğretmen... ...şan öğretmeni... ...müzik eğitimi çok iyi almış... ...Batı müziğini çok iyi biliyor... ...arşivleme yapıyor... ...işte... ...sürekli kaydediyor türküleri... ...notasyon yapıyor... Bunlar önemli. Belgelemek, Türküleri belgelemek çok önemli. değil de benim bildiğim kitap anlamında da tabii, Türkülerle ilgili tabii, bir şey var. Yaptı, hani, evet. e, çok büyük bir eser kazandırdığını biliyorum evet, hocam. Ha, ha, Türk Halk Oyunları'ndaki mesela Hı -hı. oyunları notalamış, kitaplaştırmış, ezgili yüreği zaten biliyoruz. Hı -hı, evet. Ezgili yüreği var. İşte dediğim gibi çok yönlü bir insan. Hem eğitimci hem sanat icra ediyor, işte sahne alıyor. Ama e, gittikçe alanı daraldıkça şey, zor günler geçirmişti aslında ve ...oradan da bir kansere yakalanma durumu var zaten... E, ...gazinoda çıkmak durumunda bile kalıyor yani düşünün... ...devlet sanatçısı ve maalesef ki maalesef e, hiç de hoş olmayan gazinolarda... ...türkü söylemek ya da gazino demeyelim de işte ne diyelim... ...şimdiki Türk evlerinin o zamanki karşılığı yani her neyse... ...öyle salonlarda bile türkü söylemek zorunda kalıyor... ...bir anekdodunu anlattı gelmeden önce Gülnehal abla... Gerçekten dedi ki keşke onu görmeseydim ve tanımasaydım orada dedi. Orada Hı -hı. gittiğim yerde dedi. Başka bir sanatçı çıkmış ondan önce. Sanatçı da demelim dansöz. Yani dans eden dışarıdan gelmiş bir yabancı. Ve insanlar çoğu onun için gelmişler. Biz Ruhi Su'yu dinlemeye gittik dedi. 3-5 kişi önlerde biz heyecanla <gülüyor> bekliyoruz dedi. Ama Hı -hı. E, yani onu bizim yanımızdaki tipler hiç dedi. Hani türkü dinleyecek tipler değildi. Ve adamın söylediği türküden işte, söylediği hiçbir şey anlamadılar. Öyle baktılar hani saf saf dedi. Biz dedi bir alkışladık falan. Hani biz onun şeyine değerini biliyoruz. Onlar kesinlikle o değeri vermediler ve ben çok üzüldüm. Keşke gelmeseydim ve bu şekilde görmeseydim Ruhi Suyu diye dedi. Böyle de bir e, anısını anlattı. Yani o dönemle bu, ülkenin, bu dönem arasında çok fark yok hani baktığımız bu, zaman. Bu devletin ayıpı evet, yani evet. sonuçta. Yani sanatçıların hemen hemen her dönemde yaşadıkları şeyler. İşte Hı -hı. biraz önce siz de anlattınız hani o romatizma şikayetiyle gittiği hastane, kemik iliği, kanseri bulunduğu zaman... ...o dönem işte 80 yılında da asker yönetim uzun süre derinip pasaport vermiyor. Yurt dışına Çünkü tedaviye gidemiyor. Çünkü hapise girmiş gidemiyor. ve çıkmış bir Ta sanatçı değil, değil mi? Bir de, bir de şu anda sosyalist görüştü. Yani evet. o dönemde de 80 darbesi olmuş ülkede. Evet. Yani onu nasıl gönderecekler? Hapisi yani yapmış. önemli bir şey hakikaten de bu sanatçının kaderi bence. Maalesef. yani işte Neşet Ertaş'ı işlemiştik hatırlayın o hmm. dönemde yoksulluk içinde o, o yaşıyorlar dahi yani. Hapse girip yani. Yani. <gülüyor> yani bu anlamda da sanatçıların Aynen. kaderi diye düşünüyorum. Devam edelim Maalesef hocam. öyle. Evet. İşte dediğim gibi yani zor bir süreçten geçmiş. eminim ki ekonomik sıkıntılarda, maddi sıkıntılarda çokça çekmiştir. Bir de bunların üstüne üstlük... işte hapisten çıktıktan sonra iş bulamıyor. Zaten ülkemizde hani hapisten çıkana nasıl bakıldığı belli. Evet. Hemen bir damgalanıyor. Eee ama Ruhisu işte sağlığı bozulmuş, bilik kanserine yakalanmış, maalesef e, dışarıya gidememiş, uzun bir süre pasaport çıkmasında sorun yaşamış. E, böyle güçlüklerle mücadele ederken en sonunda değil mi özel bir pasaport çıkmış. Evet, evet o pasaportu Hı -hı. yurt dışına gönderiliyor. E, ama, ama son, son kertesine gelmiş yani, son artık ve evet. e, maalesef aramızdan 1985'te 85. 20 Eylül'de ayrılmış. Hı -hı. Böyle hazin Maalesef büyük ustaların hazin öyküleri oluyor. Ama o kadar e, dediğiniz gibi büyük ustalar ama o kadar insanları da bir yere getiriyor. İşte bu Neşet Artaş'ı istedi, istediğimiz zaman da görmüştük. Hı -hı. ki e, Cenazesinde kitliler alanlara sığmamıştı. O dönemde 80 Hı -hı. darbesinden sonra Royce'nin ilk cenazesinde e, de yani inanılmaz kalabalık, kalabalık oldu. Ve sürekli cenazeye katıldı ya. 160 kişi yakın. kişi cena Tutuklanmış. Evet. Gözaltına alınmıştı siyasi evet, şubede. Evet. Bu da önemli. Yani... Sanatçının sadece işte yani duruşu, işte ölümü bile korkutuyor demek ki. Yani ya, bu anlamda tabii, tabii. E, niçin barışı özellikle istememiz gerekiyor? Israrla da ısrar etmemiz Israrla, gerekiyor. Evet. Biz barışı türküleri söylemeye devam edeceğiz. Umarım hani bütün halkımız da bu tür sıkıntıları çekmezler. Bizden sonraki kuşaklara da barış dolu bir dünya bırakırız. Diyelim ve programımız sanırım bitti ben vedamı edeceğim. Pir Sultan'dan önce güzel bir türkü, şukanlı zalimin ettiği işleri dinleyelim. Herkese hoşçakalın diyorum. Haftaya görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Şimdiden ağzınıza sağlık diyorum ben de. Sizin sesinizden veda edelim. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın diyorum. Hallelujah. Yaşam Hazırlayan ve sunanlar Celal Özel, Sevgi Can Dalga